Güvendim Allah'tan الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الحمد Ellevi Haddana Lhaa Zaa, Vma Kunnal Nehtediyaa Loola Haddana Allah. Lkad Ijaat Rabbina Bil Hakk. Ala Rasulina Muhammed. Cullu Ala Şefiğ Ezenubina Muhammed. صلوا على طبيب قلوبنا وكرة أعيوننا محمد ربّي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفكه قولي ربّي قد من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Ve <tık> ma kâne limu'minin velâ mu'minetin iza kadallahu ve rasûluhu emran en yekûne lehumul khiyaratu min emrihim Ve men yağsüllâhe ve rasûlehu fekad zalle zalâlem mubînâ العظيم. azîm Pek deyalli cemaat-i müslimin, din Allah-u Azimuşşan bizi bu dünyaya gönderdikten sonra ihtiyacımız olan her şeyi de temin etmiş ve önümüze koymuştur. Güneş bir ihtiyaçtı. Güneş olmasaydı hayat olur muydu? Olmaz. Ay bir ihtiyaçtı. Ay olmasaydı hayat olur muydu? Olmaz. Dağlar, yeryüzü, gökyüzü, yıldızlar, şu teneffüs ettiğimiz hava hepsi bir ihtiyaçtı. Ve allah vazıymışan ihtiyacımız olan her şeyi bize lütfetti, nasip etti. Elhamdülillah. Hayatımızda bir başka ihtiyaç daha vardır ki bu aslında yaratılış gayemizin başında gelmektedir. Nedir o ihtiyacımız? Din ihtiyacı. Din ihtiyacı. Mümin ve Müslüman olarak, gayrimüslim, inanmayan, Allah Kur'an kabul etmeyen insan olarak her kim olursa olsun, nerede yaşarsa yaşasın, hepsinin dine, hepimizin dine ihtiyacı vardır Müslümanlar. Din bir ihtiyaçtır yani. Hava kadar, yemek kadar, su kadar, hayat kadar bir ihtiyaçtır din. Bütün insanlık dine muhtaçtır. Peki bu ihtiyacımızı nasıl değerlendiriyoruz? Karşılayabiliyor muyuz? Yeryüzündeki insanlara bakarak bu soruya olumlu cevap vermek pek zor Müslümanlar. Biz Müslümanlar dahi dini mübini İslam'ı Allahu u Azimuşşan'ın bize gönderdiği ve yaşamamızı istediği gibi yaşamıyoruz bu apaçık ortada din Müslümanlar tarafından yaşanmıyor öyle mi? evet din daha ona inanmış onun varlığını kabul etmiş mümin ve Müslüman olarak kendini adetmiş insanlar arasında yaşanmıyor peki yaşanmayan bir dinin bize ne kadar faydası olur? Bunu düşündünüz mü hiç? Herhangi günlük bir ihtiyacımızı ele alalım. Günlük bir ihtiyacımız var. Onu ele alalım. Nedir ihtiyacımız? Gıdaya ihtiyacımız var. Nedir? Suya ihtiyacımız var. Bir şişe su alsak elimize ve bu bir şişe suyu en sağlam kapta muhafaza etsek etrafımızdaki insanlara da bu, suyu da, bu suya sahip olduğumuz için sevincimizi izhar etsek, bakın benim içeceğim var, benim suyum var, benim hayatımı idame ettirmek için muhtaç olduğum şey bende var desek ama o suyu açıp da içmesek, kullanmasak bize o suyun faydası olur mu olmaz mı olmaz. Olur mu? Ama çok değer veriyorum ben ona. Evet. Ama çok kıymet veriyorum ben ona. Hakikaten onun çok değerli bir şey olduğunu anladım, kabul ettim ve onu iyi muhafaza ediyorum. Peki ama hayatında yaşıyor musun, yaşamıyor musun? Onu bana söyle. Yaşamıyorum. Ha. O suyun nasıl senin hayatında? Bir faidesi yoksa yaşanmayan bir dinin de senin hayatında hiçbir faydası olmaz. Görülemez. Ben Müslümanım. İslam toprakları üzerinde yaşıyorum. Yaşadığım memlekette her gün, günde beş defa minarelerden ezanlar okunuyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deniliyor. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Ne kadar büyük bir nimet deyip dur, eğer o dini yaşamazsan, kabul etsen de yaşamadıktan sonra, onun sana günlük hayatında pratik faydası yok. Bunu bir kere böyle anlamak lazım, bunu iyice kabul etmek lazım. Efendim Müslümanız, Müslüman anne babadan doğduk, adımız Müslüman, memleketimiz Müslüman. Ama o İslam'ın senin hayatına yansıması ne ondan haber ver. Ne kadar yansıyor senin hayatına? Kötülüklerden seni alıkoyuyor biliyor mu? Emillere seni teşvik edebiliyor mu? İnsan olarak, Müslüman olarak yaşantın Allah'ın emrettiği şekilde bir yaşantıya benziyor mu benzemiyor mu? E onu karıştırma hoca. Müslümanız ya yetmez mi? Yetmez Yetmez Hani bir söz vardır bizde Ne derler lafla peynir gemisi yürümez derler Lafla sözle iş bitmez ya bizzat icraat olması lazım. Şimdi yeryüzüne bakıyoruz Müslümanlarda böyle bir tembellik Bir vurdum duymazlık Allah'ın emirlerine ve yasaklarına karşı böyle bir lakaytlık hüküm sürüyor halbuki insanoğlu neyle görevlendirildiğini neyle karşı karşıya olduğunu ne kadar büyük bir emanetle karşı karşıya olduğunun bir farkında olsa var ya bir farkında olsa ha, o zaman ne yatacak vakit bulur ne de gülecek bir zaman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya. Eğer benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız ne yapardınız? Çok ağlar, az gülerdiniz diyor. Ama sizin haberiniz yok. Ne gibi bir sorumluluk altında olduğunuz farkında değilsiniz. Neyle muhatapsın ey Müslüman? Farkında değilsin. Belki şu ayeti kerime bizim aklımızı biraz başımıza alır. Essaidehu billah Bismillah. İnna arazn el emane. Allah buyuruyor ki İnna arazn el emane. Biz emaneti arz ettik, sunduk, teklif ettik yani. Kime teklif ettik? Ale <gülüyor> semavati, Göklere teklif ettik bir emanet var ortada ey gökler bu emanete sahip çıkacak mısınız başka kime teklif ettik vel ardi yere teklif ettik yeryüzüne şu üzerine bastığımız yürüdüğümüz toprak kaya parçaları taş var ya o muhkem yer ona teklif ettik başka vel cibali dağlara teklif ettik şu koca koca ulaşılması zor olan dağlara teklif ettik. E ne oldu peki? fe ebeyne en yehmilneha O teklif ettiğimiz, sunduğumuz arz ettiğimiz o emaneti almaktan, onu sırtlamaktan, onun yükümlülüğü altına girmekten bunların hepsi çekindi. Çekindi var? ve eşfakne minha ve korktular da bundan. Ortada bir emanet var. Ve bu emanetin altına girmesi için, emanetten sorumlu olması için göklere deniliyor, yeryüzüne deniliyor, o koca koca dağlara deniliyor. Gelin şu emaneti kaldırın, şu emanetin sorumluluğu altına girin. Ne diyorlar? Ya Rabbi biz korkarız onun altına girmekten onun yükümlülüğü altına girmekten korkarız niçin olur ki biz o emaneti gerektiği gibi muhafaza edemeyiz peki ne oldu o emanet ortada mı kaldı hayır ve hamel hel insan İşte o emaneti insan yüklendi insan sırtladı buradaki emanet nedir Hazreti Adem soruyor ya Rabbi benim sırtıma yüklemeyi teklif ettiğin emanet nedir? İçeriği nedir bunun? Kazandıracağı şey, kaybettireceği şey nedir? Allahu Azimışan buyuruyor ki o emanet öyle bir emanettir ki eğer ona iyi sahip çıkarsan mükafat göreceksin. Mükafatlandıracağım seni yok eğer o emanete sahip çıkmazsan ihanet edersen o zaman da cezalanacaksın ceza göreceksin bir sorumluluk var ortada ha, o zaman Adem aleyhisselam ve insanlık o emaneti yüklendirir nedir o emanet kısaca dini mübini İslam İslam dininin yaşanması, hayata hakim olması ve bütün topluma hakim olmasıdır. Dini mübini İslam'ın yaşanması gerekiyor müminler. E bunu Müslümanlar yaşamazsa, zaten bunu kabul etmeyen, buna inanmayan hatta bunu yakıp, yıkıp ortadan kaldırmaya çalışan insanlar mı yaşayacak? Efendim? Eğer Müslümanlar bunu yaşamazsa bu İslam dinini zaten kabul etmeyen İslam dinini kökünden kazımaya çalışan işte İslam dini terör dinidir diye göstermeye çalışan etrafta bunun reklamını yapan Müslümanlar cani insanlardır öldürürler keserler kıtır kıtır keserler insanı insan kanı dökerler diye bunun reklamlarını yapan zaten Müslümanlığı ortadan kaldırmak için her türlü plana başvuran insanlar mı yaşayacak? Değerli müminler Allah'u az yumuşan bir işte hüküm verirse Allah'ın ve Resulü'nün vermiş olduğu hüküm konusunda artık bizim akıl yürütmemiz o konuda bizim tevile başvurmamız Doğru değildir, böyle bir hakkımız yok. Allahu u Azimüşşan ortaya koymuş, yaşanacak İslam'ı bütün esaslarıyla birlikte bildirmiş, belirtmiş. Ailede İslam, çarşı pazarda İslam, iş yerimizde İslam, hayatımızda İslam, mahkemelerimizde İslam yaşanacak, hakim olacak ve bunun da kanunları, düzenleri şu, şu, şudur, diye ortaya koymuştur Allah ve Resul artık müminler olarak Müslümanlar olarak bizlerin efendim bu hüküm ağır bu 20. asra uymaz bu bizim hayatımıza yaşantımıza ağır gelir bu bizim keyfimizi bozar diye bu hükümleri benimsememek kabul etmemek ortadan kaldırmak veya Elimizin tersiyle itmek müminin ve Müslümanın elindeki bir hak değildir. Yapacağı iş değildir yani. İşte sohbetimizin başında okuduğum ayeti kerimede de Allahu Azimuşan bu olaya işaret ediyor ve buyuruyor ki Ahzab suresinde geçiyor ve makan li müminin ve müminetin. Mü'min erkek veya mü'min kadın olsun. Bunun kesinlikle hakkı yoktur. Mü'min erkeğin veya mü'min kadının. Neye hakkı yoktur? İza kazallahu ve rasuluhu emran. Allah veya onun göndermiş olduğu elçisi Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir iş konusunda hüküm vermişler. Bu iş böyle olacak. Günde beş defa namaz kılınacak. Faiz haramdır, uzak durulacak. Başkasının malına el uzatılmayacak. Haramdır. Kimseye zulmedilmeyecek, hakkına tecavüz edilmeyecek diye hüküm vermiş. Bakın Allahu azimuşan, alışveriş konusunda hükmünü vermiştir Müslümanlar. Nedir Allah'ın alışverişindeki, alışverişteki hükmü? Nedir? Ve ahallallahu'l bey'a haramı riba. Allah alışverişi helal kılmıştır. Faizi haram kılmıştır. İşte Allah'ın alışveriş konusundaki hükmü. Ey insanlar, sizler ihtiyaç duyacaksınız, kazanca. Kazanmanız gerekecek. İhtiyaç duyacaksınız. Kendinizin geçimi için, ailenizin geçimi için ihtiyaç duyduğunuz o kazancı helal yoldan alışveriş yaparak elde edeceksiniz bu size helal kılınmıştır ama faize bulaşarak ben kazanç sağlayayım diyorsanız bu yasaktır haram kılınmıştır Allah'ın alışveriş konusundaki hükmü bu Müslümanlar artık bir Müslüman kalkıp kadın olsun erkek olsun bir Müslüman kalkıp efendim bu zaman 21. asır şu zamanda şu devirde artık faizlen işler yürüyor. Faizi ortadan kaldırırsan şart dönmez, işler yürümez. Buna muhtacız. Evet Allah haram kılmıştır ama bu zaman için değildir o. Onun için ne yapalım? Allah'ın bu hükmünü biz bir tarafa koyalım ve faizi istediğimiz gibi kullanabiliriz. Düşüncesi müminin Müslümanın düşüncesi olamaz mesela Allah-u Azimuşşan erkek ve kadının birlikte yaşaması için hükmünü koymuştur erkek ve kadın birlikte olabilirler mi birlikte olurlarsa hangi şartlar altında birlikte olabilirler hükmü koymuş Allah nedir o hüküm Allah-u Azimuşşan helalından, helal yolla, erkeğin ve hanımın bir araya gelerek birbirlerini kabul etmesiyle ve buna da bu olaya da iki şahit tutarak nikah altında birlikte olabilirler. Eğer nikah olmazsa erkek ve kadın bir araya gelemez, birlikte olamaz, birlikte bulunamaz, birlikte hayatlarını idame ettiremezler. Eğer ettirirlerse işte bunlar Allah'ın ve Resulü'nün koyduğu hükmün dışında bir hükümdür ki bu kabul edilmez. Allahu Azemuşan nikahla birlikteliği helal, nikahsız birlikteliği ise haram kılmıştır ki ona ne diyoruz biz? Zina diyoruz Allah muhafaza. Yani bir insan kalkıp efendim ne olacak? O beni beğenmiş, ben onu beğenmişim. İlla nikah altına girmeye ne lüzum var? Sonra biz üç gün, beş gün bir arada gönlümüzü eğlendireceğiz. Sonradan o yoluna, ben yoluma, bir başkası hoşumuza gidecek. Bu sefer onunla birlikte olacağım ben. Benden ayrılan da bir başka erkekle birlikte olabilecek. Ne lüzum var? Efendim düğüne, nikaha, etrafa duyurmaya, biz evlendik demeye ne lüzum var ya? Biz ne yapalım o zaman? Hani gömlek değiştirir gibi, çorap değiştirir gibi, eş, arkadaş değiştirebilelim. Bu daha medenice, bu daha çağdaşça. E, eskide kaldı artık o gidip görme, beğenme, isteme, nikah kıyma, düğün yapma. Onlar artık eskide kaldı derse... Bu insanın söylediği Allah ve Resulü tarafından kabul edilmez. Zaten ahlaki bir yapıya da uymuyor. Uymaz. Allah hükmünü koymuş bakın. İki misal verdim. Alışveriş konusunda hükmü, aile hayatı konusunda hükmünü Allah ve Resulü koymuş. Ayete devam ediyoruz. Allah ve Resulü böyle bir iş konusunda hüküm koyduktan sonra, mümin ve erkek ve kadına yaraşmaz ne yakışmaz en yekûne lehumul khiyaratu min emrihim o iş konusunda kendi görüşlerini ortaya koymayı kendi işlerine gelecek şekilde kendi heva ve heveslerine uyacak şekilde hüküm ortaya koyması kesinlikle kabul edilmez Allah ve Resulü bir hüküm koymuşsa Artık senin o konuda söz hakkın yoktur kul olarak. Yoktur. Senin yapacağın çek görev ve vazife vardır. O emre uymak, tabi olmak. Mümin için böyle. Erkek olsun kadın olsun değişmez. Mümin için böyle. Ha, eğer mümin değilse, Müslüman değilse, eğer zaten Allah tanımaz, peygamber kabul etmez, hüküm kabul etmezse, o zaten konumuz dışı. Zaten Allahu u Azimuşşan, ayetin devamında diyor ki وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah'a asi olursa karşı gelirse hadi canım o eskidendi şimdi artık daha medeni bir çağdayız. Dolayısıyla çağın gerekleri gibi hareket etmek mecburiyetindeyiz derse Allah'a asi olursa veya Resulünün emrine asi olursa şunu kesinlikle bilin. Kesinlikle bilin ki fakat dalle dalalen mubina. Açık sapıklık içindedir o insan. Sapığın ta kendisidir. Ahsap suresi 36. ayette Allahu azze Emri böyle koymuş. Peki acaba bu ayeti kelimeyi kerimeyi Rabbim niye Kur'an-ı Kerim ile Kur'an-ı Kerimi aracılığıyla bizlere tebliğ etmeyi ihtiyaç hissetmiştir. Öyle ya mümin ve Müslüman olarak bizler zaten Allahu Azimuşan'ın emirlerini duyduğumuzda ne diyeceğiz? Semi'na ve ata'na. Ya Rabbi emrini işittik ve itaat ettik. Kesinlikle isyan etmeyiz, karşı gelmeyiz diyeceğiz zaten. E niye Allahu Azimuşan böyle bir ayet koymuş? Çünkü Allah bizi bizden daha iyi tanıyor. Toplumun gideceği noktayı çok iyi biliyor. Nefsine esir olan, nefsinin eline kendi dizginlerini veren insanın nelere yol açacağını, nerelere gideceğini, hangi hükümleri ortaya koyacağını çok iyi bildiği için diyor ki bir zaman gelecek, müminim, müslümanım diyen insanlar dahi Diyecekler ki çağdaşlık adına Allah'ın ve Resulü'nün şu hükmü şöyle dursun. Şimdi zaman, ahir zaman. Artık zaman değişti. İşler öyle yürümüyor. İşler artık insanın gönlüne göre yürüyor. Desin diyecekler ve bunları söyleyeceğini Allah-u Azimuşşan bildiği için uyarıyor. Asır 21. asır değil, 121. asra ulaşsa, teknoloji falan tamamen böyle dudak uçuklatacak şekilde keşifler yapsa, ilerlese insanın yaratılışını Allahu u Azimuşşan insanın hamurunu Allahu u Azimuşşan kardığı için çok iyi biliyor insanı ve diyor ki mümin ve Müslüman olarak sizin görev ve vazifeniz benim ve Resulümün bir konu hakkında ne hüküm vermişsek ona tabi olmanızdır. Bitti nokta koyulmuştur artık insan kendi nefsine göre kendi hevasına göre kendi görüşüne göre kendi düşüncesine göre bir din bir İslam dini bir hayat görüşü ortaya koyamaz koysa da bu kabul edilmez bakın yeryüzünde insanlar çeşitli dinlere çeşitli totemlere çeşitli ilahlara çok çeşitli şeylere inanıyorlar, Müslümanlar Allah'a ve Resulüne inanıyorlar, Hristiyanlar bir başka telden çalıyor, Yahudiler bir başka telden çalıyor, Bud Budistler bir başka, Hinduizm'e inananlar bir başka, efendim böyle çeşitli dinler var, bazılara da diyorlar ki ne dini kardeşim, Dinmin kabul etmeyiz biz diyor, Allah'mış. Peygambermiş, Bunlar hiç alakamız olmaz. Bunların hepsi safsata diyorlar. Onlar da dini kabul etmiyorlar. Onları da ayrı bir din olarak kabul edebilirsin. Onlar da ateist dinine bağlı. Onlar da nefislerini ilah kabul etmişler değil mi? Ben istediğim gibi yaşarım, istediğim gibi eğlenirim diyor. Kim bana karışabilir? O da kendi nefsini, havasını, hevesini ilah kabul etmiş. O da ona tapıyor aslında. Ha, bu kadar insan, bu kadar değişik inanca sahip olan insanlar kesinlikle ve kesinlikle kabul edelim, reddedemeyeceğimiz olan bir günde, yani ahiret gününde Allah'ın huzurunda toplanacaklar. Bunda hiçbir şüphe yok. Hiçbir şüphe yok. Inn sâ'at aati'ün la rai'bi fiha. Kesinlikle kıyamet kopacak. Bunda hiçbir şüphe yok. İnansan da kopacak, inanmasan da kopacak. Allahu Azimuşan bu dünyayı yaratan, bu dünyayı, bu düzeni koyan Allah haber veriyor bunu. Ha o zaman Allah'ın huzuruna gelecekler. Ey kulum, sen neye inandın? Ben Allah'a ve Resulüne inandım ya Rabbi. Tamam. Senin adın Müslüman. Sen neye inandın? Ben de budaya inandım. Sen neye inandın? Ben de ineğe inandım. inaya taptım. Sen neye inandın? Ben de kendi ellerimle tahtadan, tuğbadan, demirden, çimentodan neyse bir put yaptım, önüne koydum. Ben de ona inandım, ibadet. <gülüyor> Allahu azimuşan'ın hükmü şudur Müslümanlar. Allahu azimuşan şimdiden haber veriyor bize. Diyor ki ahirette Allahu azimuşan Sadece ve sadece İslam dinini Din olarak kabul edecek Ondan başka Ondan başka herhangi bir din Herhangi bir inanışla Allah'ın karşısına dikilen insanlardan bu inançları Bu inanışları kesinlikle kabul edilmeyecek Bitmiştir Yani bizler Elhamdülillah Kurtulan Toplum içerisindeyiz Orada yerimizi almışız elhamdülillah. Kainatın Rabbi olan Allah'a inanıyoruz. Onun eşrefi mahlukat olarak yaratmış olduğu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme inanıyoruz. Onun emirlerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Onun yolundayız, izindeyiz, şükür bize elhamdülillah. Bu çok büyük bir nimettir. Fakat bu nimeti, Sohbetimizin başında söylediğimiz gibi yalnızca kuru kuruya söylemek Ben Müslümanım efendim Ben müminim ben Allah'a inanıyorum ben onun kitabına saygılıyım Şu minarelerden okunan ezanlara sevgim var saygım var hümmetim var demekle iş bitmiyor Çünkü İslam dini yaşanmak için gönderilmiş bir dindir Müslümanlar İslam dinini yaşamak mecburiyetindedir. Başka türlü olmaz. Biraz evvel vermiş olduğumuz o hayatımızda çok önemli yeri olan su misalini unutmayalım. Su hayat kurtarır. Su olmasa hayat olmaz. E sen suya sahipsin ama onu gerektiği zaman kullanmıyorsan o orada durursa suya bakarak hayatını susuzluktan Yitirebilirsin, bitirebilirsin. Din de aynı böyledir. Din insanlara mutluluk verir. İnsan hayatına, toplum hayatına huzur getirir, mutluluk getirir. Kavga olmaz, gürültü olmaz, zulüm olmaz, kan dökülmez, hırsızlık olmaz. İslam dini toplum hayatına mutluluk ve huzur getirir. Zaten Allah-u on için göndermiş. Mutlu olun ey insanlar. Şu dünyada da mutlu olun. Ve İslam dinini yaşarsanız ahirette zaten ebedi mutluluk sizi bekliyor. Bunun için gönderilmiş olan dinden mutluluk hissemizi alabilmemiz için ne yapmamız lazım? Hayatımıza dini mübini İslam'ı hakim kılmamız lazım. Başkası yok. Evimize bakalım, iş yerimize bakalım çarşı pazarımıza, sokağımıza bakalım, kışlamıza bakalım, nereye bakarsak bakalım, orada İslam'ın nurunu görürsek eğer, Allah'ın hükümlerini görürsek, icra makamında görürsek, o zaman mutlu oluruz. Ama oralarda bizim hayatımıza, evimize, kalbimize, gönlümüze daha İslam dini gelmemişse, yerleşmemişse, hüküm sürmüyorsa hayatımızda İslam dini, güzellikler getirmiyorsa, hala sıkıntı içerisindeyse o zaman Müslümanlığımızda bir eksiklik vardır, bir hata vardır. Nedir o? İslam dininin yaşanmamasıdır. Din bir ihtiyaçtır dedik ve din mutlaka Müslümanlar tarafından yaşanması gerekir dedik. Eğer yaşanırsak mutluluk bizi bekliyor demiş olduk. Bu sohbetimizin de ana konusu bu idi. O zaman göreceğiz ki ne ekonomik sıkıntı, ne kültürel sıkıntı, ne toplumsal sıkıntı hiçbir şey kalmayacaktır. Rabbim o günleri, günleri bize göstersin inşallah. Cemaati Müslümin iki hatim duası var bitiriyoruz. Sübhane Rabbiyel aleyhile alel vehhab, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, ya erhamen rahimin, ya erhamen rahimin, ya erhamen rahimin okumuş olunan hatmi şerifleri dergahı uluhiyetinde kabul eyle Ya Rabbi. Ondan elde edilen sevabı evvelen ve bizzat, hace kainat, Hz. Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, pâk ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle Ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in Ehl-i Beytine, Tahirat'ına, Eshâb-i de hediye eyledik, vasıl eyle Ya Rabbi. Hz. Ademden bu yana, imanla hayattan göç etmiş olan bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediyeledik vasileyle vasıl yarabbi burada bulunan amin diyen cemaatimizin bütün geçmişlerinin ruhlarına da hediyeledik vasileyle vasıl yarabbi özellikle hatim sahiplerinin de geçmişlerinin ruhlarını bu hediyelerden haberdar eyle yarabbi makamlarını ve makamlarımızı cennet eyle yarabbi kabirlerini ve kabirlerimizi nur eyle yarabbi yarabbi şu dünya hayatında senin razı olduğun şekilde bir hayat sürmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, İslam dinini yaşarken nefsimizin ve şeytanın tesirinden bizleri uzak eyle. Ya Rabbi, her türlü kötü niyetli insanların kötülüklerinden de bizleri, evlatlarımızı ve bütün Müslüman memleketlerini muhafaza eyle. Ya Rabbi, özellikle zulüm altında inim inim inleyen Filistin, Irak. Çeçenistan ve vs. Müslüman halkları da Ya Rabbi şu saat, şu mübarek saat yüzüsüye hürmetine duaların kabul olunduğu saat yüzüsüye hürmetine onları zulümlerin zulümlerden kurtar Ya Rabbi zalimlerin hakkından sen gel Ya Rabbi Ya Rabbi bizleri senin indirmiş olduğun Kur'an-ı Kerim'i senin razı olduğun şekilde yaşama hayatı nasip eyle evlatlarımızı salih hayle ya rabbi bütün müminlerin hastalarına şifa nasıbeyle dertte olanlara deva ihsanıyla borçlu olanlara eda nasıbeyle ihtiyacı olanların ihtiyacını sen gider ya rabbi memleketimize birlik dirlik nasıbeyle ya rabbi zulümlerden işkencelerden sıkıntılardan ekonomik sıkıntılardan da bizleri bir an evvel kurtar ya rabbi dualarımızın kabulü için Allah rızası için el fatiha